Elhamdülillahi Rabbi Alemin Vassalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Allahu Ya Mu'in Ya Hannam Ya Mannam Ya Kerim Ya Kastar Ya Rahim Ya Rahman Cenab-ı Hakk Yette Celal, ruh bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya, Yeticede her iki alemden aziz ve bahsiyar olmaya biz seni eylesin. Amin. Dinleyip de Semina vatane, Ya biz dinledik ve itaat ettik. diyenlerde eylesin. Amin. Dinleyip de Semina vatane, Dinledik ve itaat ettik diyeceğine, Semina vatayla, Biz dinledik ama yine bilgimizi yapacağız. Yine biz bu binaları yapacağı altın i̇şte bir kere konuş. Demek gibi kimse topa gelmeyen bir takım sözlere bulaşmaktan, netikede beklediğini elde edemeden ahirete gitmekten, Allah veresinin huzurunda rezil edici olmaktan Mevla mazlum kullarını masulunu mahfuz eylesin. Amin. <gülüyor> Mevla'na İmam sallallahu aleyhi ve Saladani en son tasırlarda buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetler, Cenab-ı Hak Celle Celal'ın müteşâbih ayetleridir. Müteşâbih ayet ne demek? Manasını sadece ve sadece, Hadid'in manasını Allah Celle Celal'ın bildiği ayetlerdir. Sultan dedi ki, فَكَنَا تُطْفُ الْكِتَابِ الْمُتَشَابِهَةِ Kur'an-ı Kerim'in ıhz, ana, öz e ana, hakiki." tarafını müteşafi ayetler oluşturuyor. ''Vaz muhkema'' bir de muhkem ayetler vardır. Bunlar ise kıştır. Rani kerim-i subbi, öz, ana, akidi, cevher olan manaların kabuğunu oluşturan kabuk mana değilim. ''Las teşgu ve la temsil'' o ifade eden ayetler ise muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetlerin manasını herkes anlayabiliyor. Kendi elici Türkçe'sine baktığınız zaman tamam. Kim baksa o ayet kelimenin manası ne olduğunu rahatlık anlıyor. Ama Cenab-ı Hak -Cel bazı ayetlerin hakiki manalarını kendine hakkınmıştır. Numara Fani Kulisesi'nin de onun buyurduğu yine mektubunda. mektabında Mevla biliyor, Mevla biliyor, Mevla biliyor o ayetin manasını bir de Mevla'nın Az dostları var. O bir kendisine özel sözleri, nazıdiki kulları var, nazıdiki kulları var. Onlar da var bu sultan. İnanaz dair. Erayetler Efendimiz bu o Ali Fizah ve Zat ki ayetlere öyle mana veriyor ki ayetlere öyle mana veriyor ki Ali Fizah Ne dikitapta görüyor o mana Cenab-ı Hak Cezde Celal'ı o, en insan iki defa da sorarsa, söylüyor o söylüyor, Mevgal söylüyor o söylüyor. Diyene kadar kitapta izlediliyorsunuz, Diyene kadar kitaplardan istifade eden şeyler söyleyebiliyorsunuz. Ama hatta doğum ve bir bilgi vardır. Bir kita vardır. Poçutayı yatan en Allah dostuna Cenab-ı Hak Cezde Celal'ı doğrudan o ayetin manasını bildiriyor gibi bir de vardır. Bir seviyede vardır. Kitapta diğere kadar gelinir. Oraya geldin, orada da bir mevlasını alın. Aynen nasıl ki mıknatıs demir tozlarını çeker. Ama siz demir tozlarını veya demir parçalarını, o mıknatısını e, çekin. Ve manifestasına kadar getiriyorsun, o mıknatıs şak diye çekiyor. Şimdi bir insan muhkem ayetlerde mekanizma oluyor, ee, ulumalı ayetten oluyor, kitaplardan ifade ediyor, ediyor, ediyor diyor, Neyse bir yere ama müteşabbih ayetlere o çizgi geldiği an, Cenab-ı Celle Celası bir veriyor. İşte orada, orada sultanın beğenine göre, imam göre, orada Cenab-ı Celle Celası kulu kendisine İşte orada, orada sultanın göre, göre, orada Cenab-ı manaları, ifade etmiş olduğu müteşrabih ayetleri, anlamada özelliği veriyor kuluna. Kur'an böyle esrarengiz bir kitap. Yani ee, diğer kitaplardan, İncil'den, Tevrat'tan de en ütemalim farkı budur. İncil'de bir ayet okunuyor, o ayetin belki anlaşılan manası neyse olur. Ama onlar da böyle müteşavir ayet yok işte manası Allah'a bunlar Bunların özel değildir de Mesela böyle bir şey yok Bir kere okursun, bir kere okursun Ne anlamıysa odur ama Kur'an öyle değil Kur'an öyle değil Özelde müteşavir ayetler Peki genelde, yani hususen müteşafi ayetlerde, umume diğer ayetlerde insan tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar ayetleri okuduğu zaman bir öncesinden farklı manalar oluyor. Kur'an böyle bir özelliğe sahiptir. Müteşafi ayetler kuran Kerim'in ana, öz, cevret olan manaları ihtiva eden ayetlerdir. Orada kadirli manayı Allah Celle Celaluhu bilir. Peki ön mana, muhkemat ise muhkem ayetleri tepkih biz radiken diye. O sözün feyzi kabuğudur. Hepiniz sana namazlarını dosdoğru kılın diye Allah Celle Celaluhu. Fıysızlık yapmayın. Bu nedir feyzi bu muhkem ayeti? Bu ayetin için o fıstahat manasında bilirse işte budur. Ama bazı ayetler var. Oralarda ise mesela farklı gidiyor. Hakiki manasını, öz manasını Allah yerine celabı diyor. Ve müteşaviyat, müteşaviyat ayetler yerine dikti de gülür asla. Esas manayı, esas manayı, ana, öz ve cevher manayı ve itifade eden müteşaviyat ayetler bu işi yapıyor. Ana, öz, hakiki manayı ifade edilir bir renk bir işareti. İşareti sinyalle o kadar. ve عَنْبَ جَعْفَتِكَ الْمَعَمَّلَةِ Anlatılan mananın gerçeği ne? Gerçeği ne? Ona böyle açıkça net bir şekilde temas yok ya, sinyal var. Sinyal var. O kadar açık değil. Yani kerim bazı ayetlerde kokusu siyetler vardır. Bir yere kadar geliyorsun dilimle, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sanki sana <Gülüyor> müteşadüf ayetlere geldiğin zaman diyor ki sen buraya kadar gelirsin, burada nepeye geçersin ben sana bildirirsem bilirsin manasını, bildirmezsem bir şeyin yoksun. Ve <gülüyor> ulema'yı razif olun ama nasılsın, diyelim ki hem akıl ilimlerini hem kafa ilimlerini hem de kalp ilimlerini her ikisini cemletmiş olan Cenab-ı Hakk'ın bir tad kulları Ulema-i Rasihun derin bir derin alimler Bunlar var ya وَالْوَلْمَاُ الرَّاسِحُونَ جَمَعُوا بَيْنَ الْبِجْرِ وَالْلُّبِّ Ayetlerin hem belki söz manalarını hep ana esaf manasını hem de o ayetlere tabu olan diyelim muhkem ayetlerin manaları her ikisini de cemletmiştir Ulema-i Rasihun Bir tanesi sadece Kitabın değil, ancak kendisine diliyor. Kitabın himmetiyle dişlere bile diliyor. Yani elin kafayla sadece gidebiliyor. Öbürü ise, öbürü ise kafa artı kalp. Haklının yanında eğer kalp çalışıyorsa, çalıyorsa, Hazreti peki tamam. Bu halin, bu haline can verecek. Bu haline her şeyi teda edilir. Ümmet-i Muhammed'in başında, Dümbetin Muhammedi idare edecek, onlar ilhan edecek olan, atiğini gerle kalem, ulama irati bundur, ulama irati bundur. Fakat başı kırbanidir, üstü başı sökülüyordur ama işi o biliyor. Cenab-ı Hakk geçenlerin olmuştur. Ruslar Afganistan'ı işgal ettiği zaman Şeyh İsmail Khan arıyorlar, Şeyh İsmail Khanı. Girdim zaten ki şey, Afganistan'a, daha ne, niye şimdiliyorsunuz ki? Zaten Afganistan'ın bir şeyi yok ama onlar özellikle Şeyh İsmail Tan'ı arıyorlardı. Nafşi mesaihtinde. Şeyh İsmail Tan, işte efendim, bir gönül kenarında, bir pataklığın içi, bir sazlığın içerisinde bir kulübesi var. Sazlardan yapılmış bir kulübesi var. Devamlı merakabında duran bir zattı. Evin Ruz dahi. Elin ruzu dahi, elin gavuru dahi, Müslümanların sırtını yere getirilmesini engelleyen dapların peki bunlar olduğunu bildi. Bunlar olduğunu bildi, bunlar olduğunu bildi kendisini getirene 400 gün ruble Senla da ama bunu bugün ben anlamadım, bunu bugün ben anlamadım, bunu bugün ben anlamadım. Yani şunu, türstatımları bile, şu bile dinlemeye tahammül edemez olduk bir, edemez olduk bir. Neyle nereye gidiyorsunuz sen? Neyle nereye gidiyorsunuz sen? Adam otelit Allah cennet cezarı İsrailer şu an türstatlarını, Asilistim Jübnan derken Suriye doğru gelir ya. Yani. Allah göstermesin buraya gelecek, Allah göstermesin, Allah göstermesin, neyi bekliyorsun sen? Sen neyi bekliyorsun ve sen, ve sen kiminle uğraşıyorsun sen? Ve sen kimin uğraşıyorsun? Şurada ulema-i rasımın diyor Bu ulema-i zahir diyor. Şuradaki bilginin pratiğine baktığın zaman mesele bundan iparası arkadaşlar, mesele bundan iparası arkadaşlar. Dediği konu bir şey olmuyor. İnsansızlığın varlası yok. Endresi, İslam Devleti, 800-100 yıllık bir devletti bugün gibi İspanya'da Portekiz'in bulunmuş olduğu topraklarda. 800 yıllık bir İslam medyasi vardı. Fransa geliyor, Olum geliyor. Peki, Ahrin Garbocalar, 8 ibirleri yiyorlar hala. Tamam, tamam işte. Sonuç ortada. Hocam sekiz yüzlük devlet ölme deneyen yıkıldı gitti. Niye? Niye? İşin içinde bak, işin içinde bu kalite adamlar olmadığından dolayı iş ulemadan dönüyor, iş ulemadan dönüyor. İnşaatla her etkili bir şey, malzeme çimento'dur. çimento'dur, çimento'dur, çimento'dur. Eğer çimento varsa bütün malzemeler Allah'ın izniyle Birbirine diklenir inşaat çıkar. Ama sinanto ya veya var sinanto veya var sinanto malzemeden yapılmış. Bu inşaat mısaka yıkılacaktır ve <gülüyor> <De>, yıkılıyorsa. Ve ulema ulama bu, ulama uğraşı Genel Cenab-ı Beynem Kişi ve Şüpti. Hem de öz bilimleri ihtimal etmişlerdir. Hem uleman-i zahirin, zahirin ilimleri var hem de belki arka ilmizetinden de hasisleri var. Yani kalemde kitabın söz konucu olmadığı kalemle kitapla değil, doğrudur Allah size Celaluhu'dan. ona bir hat çekiyor, o hattan olup olumdan atıtıyor ona. Halis İzade, Raymond Barclay'la, Hoca Feskirinin birincisinden bu kaseminde diyor ki, bir feskir aliminin, bir müfeskirin müfeskir olması için on bir şart gerektiriyor. On bir şart, on bir şartı yerine getiren insan Allah'ın ayetlerine mana veredilir. Efendi Hazreti Seyreti işte hem size bina masus e, havamiyle okuyan hoca dörtüyor. İsa Rufus'a hoca dörtüyor. Bunlar seçilirken söylenmiş sözlerdir bunlar. Efendim ee, İsa Rufus'a bir kezir oldu mu hocam nollaha vesaire. Yok, yok, yo. öyle değil. O sözler seçilirken söylenmiş. E söyleriz. olan verdi okuyacak, Ocağa olan verildi lokya. Ocağa verdi lokya. O okuyacağız ya yani, dinoloji kafalelimize giriyoruz. Kaldık ki kaldık ki hani 3 yıllık 5 yıllık eğitimde kaldık da ahkam kesmek mal e her ayetinde yani ki sahip olmaz mana verebilmek. Eczas zamanında, şu dilimiz, sahibizimiz ilim var ya, 16 senelik program üzerinden veriliyordu. Hala çocuk sevmedelinde de 16 yıl eğitim görecek. Benim de var. Ne dersler, ne dersler, ne dersler, Ki 16 yıllık eğitimden sonra hem boy bu kabuk diyelim, bilimlerini elde edebiliyoruz. Daha önce, yetmiş değil. Alimsizlerde sıralıyoruz. İhsizle <gülüyor> meşru olacak olan veya mütesli olacak olan alimin, Peki, bilmesi lazım gerekenleri sayılın sayılın sayılın sayılın, on taneki, on tanesi kestim. Yani sen çalışacaksın, uğraşacaksın, gidileceksin vesaire. On bir işliyor ki İlmide dün sahibi olmaktırız. Ne demek İlmide sahibi? Öyle bir noktaya geldik ki artık, Cenab-ı Hak doğrudan sana ilham ediyor yok oradaki gençlik manayı. Peki burayı nasıl elde edeceğiz? Ali Bize diyor ki, ilk onu elde et el 11. Yavla Zeynep Celal'in doğrudan ispanıydı. Sultan da onu söylemişti. E, nasıl yani, mahkem ayetlerde becerisi olmayan bir insan, manası her taraftan, peşi, her yönden, her iki tarafından bilmediğin ayetlerden, eğer senin haberin varsa Allah sana, eğer diliminin kendine hak kılmış olduğu müteşavir ayetleri anlama kabiliyeti veriyor. Eğer yok o, o yoksa o, o ince manalara peki girebilme ehliyeti bir insan kazanamıyor. Kazanamıyor, kazanamıyor. Ebu Suud efendi yirmi dokuz sene şevhistanlık yapmıştır. Sadebi Sultan Süleyman'ın e, Şeyh-ül 29 sene Alem-i İslam'a o fetva veriyordu. Bir günde 1400 meseleye fetva verdiği rivayetleri var. Bir insan bu, günde 1400 soru soruluyor adama, 1400 soruya fetva veriliyor kitaba bakmadan. Ki 1400 metri de ana tefeslere sorsanız bir haftada bile cevabını veremiyorum. Belki bireyse veremiyorum ama ilmiz dahilde öyle bir noktaya gelmişler ki, kitaplar belki ondan sonra de. Eskiden böyle mahkemeler yoktur, sabit mahkemeler, vesaire vs. Kadı Efendi, ee, hani işte bu meselelere, sorunlara cevap veren görev, ezrasa kadın diyoruz. Kabir Efendi'nin cübbesinin içerisinde, 20 santim elinde, 40 santim boyunda uzun defterler var. Bunlardan hala bir kutumuzu diyor. İstanbul Müslü'nün Şehri Kişiler Arşivi var, orada var. Düne kadar bu defterlerin üzerinde o kadıların kim ne sorduğunu cevap verdiği defterlerine, çok Allah senemezsin, sadık anlayarak söylemişti. Hocam dedi, gördüm dedi, güzeli ve şişak büyüdü, ikanak büyüdü. Onları kurtarmak, fakire nasip oldu demişti. Kazı efendi burada gidiyor mesela yolda. Gelir bir soru söyledi, işte ben nazikleri diyor, söyle söyle söyle yapmak caizdi, çıkartıyor resmeni. Diyor ki, İstanbul Çakşımpan Nams Efendi'nin kentinde mürur edip ilerleyenmişti. Aşağı doğru, var işte benim Ahmet'in oğlu Mehmet diyor bana da şöyle şöyle şöyle bir soru sonra diyor. Peki, cahit bir deyimdir diyor ki, el-cavaz cahitsi, be-el cahitsi, altıra kaynağını düşüyor diyor ki, bak, Molla-i Sevi'nin bürel ve bürelası fıkıh kitabıdır. Bu ilmi zahir, kitablar deyimler. Bu, bu, bu kadar efendim bir güç elde edilirken sonra Allah Celle Celaluhu gerektiğini veriyor. Ebus'un efendi 1400 meseleye bir günde tesla veriyor. Mülkü-Sakale'yi hem insanlara tesla veriyor, hem cinlere tesla veriyor. Her iki âlemin de mülkesiydi Ebus'un efendi. Gördüğü eskiye şeye ayrı 366 şey. Ne zaman ki teslimini yazdık, Rişadır Ahmet Selim İl-Mezayet Serb-i Kerim, teslimin bilgisini yazdı. Makrimesi Padişah'ın kranı bir baktı, bayağı iktidar gösteriyor. Yani çok çok mükemmel bir teknik. Ne diyecekler? Görevlere emir veriyor. Hocamın diyor maaşının üç yüz ahkeden dört yüz elli İkincisi, o Beyazıt'ta şimdi vakıf hak eserleri müzesi var. Tam Beyazıt Meydanı'nda, vakıf hak eserleri müzesi. Eskiler orada belediye istifhanesi var. Sen geçiyorsun o zaman sağ taraftaki tarihi medresle. Orada, orada her gün bir saf tespit versinleri. Ve o bir saatlik yöngüyesi, yöngüyesi <gülüyor> tafların yazdığına göre kırk atçıyız. Kırk atçıya. Bir atça bugün diyelim, 20 milyonsa, 4 kere çizse biz ne yapar? 800 milyon sadece bir saatin efendim sipariyesi, eteri bitti. Bu işin zahir tarafı, o kadar ekstra bir tespil alim 2 derin, o kadar mükemmel bu dilimiz zahiri oluşturuyor ki eğer bu ise, yap peki, ya peki, ulembani rahatsızlığın dediği nereden gidiyor? Kiştim <gülüyor> ama rastlani hizmetliyorum diyor. Onun için, her işin zahir tarafı lazım, hem batın tarafı lazım, hem dilim lazım, hem dilim lazım, İlim. İlif, muhkem gayetlere taraf. İrfan diye tüteşrafi ayet seyahutlar İşte işare, teksiz yani tasavvufi anlam demektir Her iki seyahat yaya O zaman işte o ilim hacı ve zekil gibi Veziz oluyor Vel ulemanı râsıhûn Ulemanı râsıhûn cemaûn Beynel ve lüfte ve hâdûn Bu âdülâh'a dâbde i ve ahdikatihâ, he. şeriatın hem suresi, hem bir hizmeti, filim ve ahdikatihâ, he. hem de öldü, hem muhkem âyetlerle alakalı mânâlar, hem belki müteşavbi âyetlerle alakalı, eğer, evet, filimler vesaire tamamı da erdi etmişlerdir. İsmet Tayyibullah, siz bize sırrı o, Mevlana Kâdîs'den bahsederken, Risale-i Kürtü'ye ne diyor? Zülçenâhâin diyor. Zülçenâhâin diyor. İki kanatlı. İki kanatlı, Cüccenahe'nin deki kanatlardan murat hem belki e, muhkef ayetlerle alakalı ilimler hem belki müteşrafıyla alakalı ilimler veyahut da hem zahiri ilimler, kesbi ilimler hem de pezimli ilimler İmam-ı Şahani ve İn-i Allah'ın Selâ duyuyor ''Ferikâsat-ı İmdat'ın olması için veya bir insanın şeik olması için'' diyor e, Dört mezhebin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 Görmeleri üzerine tesadüf edebilecek güç değildi. Hiç ne oluyor? Her geçen zaman bakıyoruz yani. Bu kalite böyle batınak batınak batınak batınak batınak batınak iniyor. Giden bizden gidiyor. Her biri esas esas. Karlı bir kıyı bir bram gibi sizin gibi bir on e, iki gün falan kaldı Erbil'e kateten tek bir günü Erbil'e katet tek bir günü diye şimdi kitap diye kadar var Franska çıktı 16 17 Türkçeye Erbil'e kateden diye bir sorular soruyor Fransız bir sorular soruyor yani normal bir salimin verebileceği cevaplar değil o sorular yani Erbil'e kateden o kadar güçlü bir insanı hem karikat götürüyor hem de senin işin İlmizayi tarafını götürüyor. Sultan, bu karikadan, bu işin bahsediyor. وَالْكُبَرَىٰهُونَ Dedi ki büyük alimler, bu işin yeri yani uzmanları mütahasız olan alimler, tasavvarı şeriyatı. İslamiyet'i şöyle tasavvur ediyorlar. كشف din, bir insan gibidir din. Yekülü İstağı... <gülüyor> fişruhu ve lukluhu Onun kabuğu ve özü, min sureti şeriatı vahikatihâ Şeriatın sûret ve sözünden kaynaklanıyor. Şeriat, belediğiyle bir, bir insan gibi diyor ulema. Bir dış görünüşü var, bir hiç var. Evet. E tarafı, iç görünüşü var. Dış görünüşü ne? Şeriatın sûret tarafı. Dış görünüşü ne? Şeriatın öz tarafı. Cevizin kabuğu var. Cevizin cevabı ve da ilimleri, fukkurl otayları mış olduğu adına matabdesi, işte buzlu, işte yemli evlenme, boşanma, şirket, alışveriş meseleleri vesaire bunlar, bunlar bu ilimler, Suresi şeriatin, şeriatın dizi kabuk tarafını oluşturan ilimlerdir. Ve İlmel hakikati ve nezrar İlce serin olan bir ilim tarafını da e, de ilimlerden belki hakikaten -e -şeria. şeriatın sevgi Özlü, özlü ana, üstlü ana nerefesi olarak görmüştü. De, yani, e, e, i̇lm-i Nebihar alimi yani zıpta bulunacak İlm-i Nebihar olan alimin profili bu. Her şeyin kitap tarafını, her şeyin kafa tarafını, her de kal tarafını götüren alimdir, götüren alimdir, sürmeci, bunlar bunu götürecektir. Okurken veya yedirirken bunları model olmak gerekiyor. Ama günümüzde model insan bu olmuyor. İşte yani Avrupa paralelinde geldiğinde, saldırıda birisi eğer lafalar mı yapıyorsa, işte şöyle bir takla, ağızdan buradan buradan bir şeyler veriyor birisi de atıla biliyorsa ağzına ağır mesailer yapıyor. Yok, o yani kavramlar, jemaat, kavramlar var ya ve kelimelerin bir bir muhcellanları, içerikleri. Ondan sonra söz manası o kadar rayından kaygıt dormayın. Sormayın dormayın. Mağdaba diyor Allahu Teala. Buyuruyor ki: "Ad hikayeler âlim kulama ve var ya, alimlerin belki eee hayatlarını okuma, âlimlere kendilerini muhasebeleri, ne okumam, okumam, az bu kadar yerin kendilerini fıkhi. etmekten bana çok daha çok daha tatlı geliyor." Fıkık yani yanı burada orada hakim görüyor, öyle anlama. İkisi karşı karşıya gelse, fıkır mı okursun, fıkır okur okursun yoksa, peki o güçlü, hem işin zayıf tarafını hem de tarafını götüren, o alimlerin hayatlarını, tekvaları, mera mera, edepleri, ilimlerindeki nasıl okudurlar, hareket ve sekenatları nasıl verdi? Bir de bunu okuyorsunuz bu hocam Ha, alimlerin bu yönü mü okumak, tufisat geçmekten diyor bana çok daha sevindi geliyor diyor. Neden adadınız kalmış? Bu çünkü alimlerin geçmişleri, hayatları ve mecbur olma, meşgul olma, meşgul olma, onların ilim noktasındaki edeplerini sana gösteriyor, ahlaklarını gösteriyor. İlimden bırak ahlaktır. Bunu sana doğrudan tufislermez. Doğrudan da fükür vermez, fükür meseleyi sana. Ama o saatlerindeki halde harekatları, sekenatları, insanın ilişkileri, ne bileyim biz işte Allah'ın kelamına, hukukiyetleri vs. Peygamberimizin sünnetine, ittifadaki efendim güzelliği vs. Sen onlara bak, onlara da ötme ama da sefuhayn-i veraym-i Allah-u Teala. Eskiden efendim Muallim Naci'nin, İzlami'nin ilişkileri vardır. Yedi yüz etki tane geçmiş, büyük zatın tercihmeyi halinden bastıları kısaltı. Ee, erkek öğretmen okullarında, eylazın son zamanlarında darmuhayyemin vardı. O noktaki okullarda bu kitap okutuluyordu. Talebe yüz etki tane geçmiş, büyük zatın tercihmeyi haline okuyor. Yüce kitap. Eee, nerede oldu, nerede öldü. Peki hocası kim, talebeleri kim, kitapları kim? Bir de onun güçsün edilecek, dinlendirecek 2-3 tane halini söylüyor. Çocuğun geçirken model insan görüyor. Ha, ya ben? Benzili Bessani olacağım, ben! Namrı olacağım, ben! işte Sultan Parti olacağım, ben! İlki mesela, Kadesini Valid olacağım mesela. Çocuğun önüne model insan koyuyorlar ulema-i bundan bahsediyor, ulema-i bahsediyor Ama şimdi değil, değil resmi mekteplerde, bunlarda, kurslarda bile yani İtalya'ya model olabilecek olan insanlardan ne kadar bahsediliyor. وَصَرَدْ تَعِيدَةُمْ نَفْقُولَ bir بِصُورَةِ i عَد۪ي Bazı âlimler mesela şeriatın sadece kabuk tarafına takılıyorlar, oraya afik oluyorlar. Tamam, şu kadar kitabım var. Eğer kitaplarımdaki bilgiler bana yeter. Ötesi, yok, not, mesale falan filan. Yeni aynı Ben senden şüphelenirim. Ben senden şüphelenirim. Bu kapıda hainlik yapılmaz. Herkes atkini bitti. Burası dişler kapısı değil. Görevlerini istediği insana tamam. Burada hizmet eder. Buradaki birçok görevli insanlar kendini isteyip de bu giz o göreve gelmedi. Getirildi. Getirildi. Getirildi. Getirildi. gözleri görüyor. Onlar uzakları bizden daha iyi görüyorlar. Sana göre mesela yani bazı şeyler hoş olmayabilir ama ne yaptı ki konuşan göreviyse ve şöyle şöyle yapleniyorsa e, onun harfi ne yani kendi başına ahkam sessin, sessin. Numara da kurduk birisi de o. Bazı mektuplarda yazdığı kişiler diyor ki şu yazdığın mektubu diye okumayacaksın biliyor musun? Bak aynı sıkıntı yok. Hani Yani bak bakacaksın geçeceksin diyor. Sanatçıyı cüretmiyerek biliyorum. Ama diyor, ama diyor, ama diyor. İleride çok zaman ileride diyor. Bu mektupları okumaya hazretmiş Allah'ın cici kulları Ben onlara bunları örttüm. Ne? Neden? Seni düşünüyorum seni çok sevdiğim anından. E ben kalkıyorum bu du bu bu bu bu bu bu bu bu Bu kafanın mantığı yoktur. Bu kafa. Bu kafa bağımlı bitirecek değil. Tabakaların kaldık ya. İnsanlar nasıl düşünür? Hangi ortamda yaşıyoruz? Kimi bitiriyoruz dedi. Kimi bitiriyoruz dedi. Azık bitiriyor? her şeyde, azıkta net bir şekilde bizden beklemeyin artık. Öyle bir atmosfer var ki gözden geçen her şeyi söyleme imkanı. Diyeceğiz. Allah Teala, Cevam vermesin ama, nerede o eski rahat günler vesaire? Evinmen kalkıp da, diğer mesela şuraya İmam-ı mübarek tasarlarını dinlemeye televizyon etmiyor. Oraya gitmekten ise yatmakta uyumak dahidir. Bu adam hoca, bu adam hoca, bu adam hoca! Eğer Ümmet-i Muhammed'in hocası bu ise, İmna-ı Cilâb-ı İmna-ı Bekir Tadak hocam vardı, Allah beni beni rahmet eylesin. Amin. Şimdiki Marmara Biliyayet Fakültesi, Eskiden o Nesli'nin İst-i O insaflı bir Hoca eylesin. Allah beni beni rahmet eylesin. Amin. Bütün talebeler demişti Bekir Tadak Hoca'ya, Ya hocam demişler, şu e, İst-i Samirüs'ün bir ayet yazması lazım demişler. Hangi ayet demiş? Hel yisse uzzettine ya'lemûne da ya'lemûn. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir yolu mu? Burada bilenler var bu basisde. E bilmeyenler, yani burada okuyanlara peki denlik olamaz manasında bu ayetini yaşaması lazımdır. O mübarek adam demiş ki, oğlum ne alakası var? Demiş. Buraya diyor, bir yer dikeme var. Orada inna illaha bu, inna iraha diyor. Ya yani, ördüştü, bir sessiz olarak. Karşı tarafı denkis derken, bir kendine bak, bir kendine bak. Sen git ettiğin varsa o zaman gazet, kalırlar. İmam Hüseyin Şafii fukalasındandır. Şafii ve İmam-ı Allah-u Teala'ya şanlıyor. İmam-ı Şafii etiyorlar, isteyip de şerbetiyle nasıl? Harcun ve isteğin nasıl? İmam-ı Şafii buyuruyor, Esma'u bilhaz min ma la esma'u Şimdiye kadar bir bir haydi, Ucuz olmuş, tabutu ağır değil. Annele diyor kulaklara duyulduğunda kulaklara ne kadar seviniyorsa, ne kadar seviniyorsa diğer bütün uzunlara bütün uzunlara da aynı hasretle ah nize kulakımız olsaydı, ah nize kulak olsaydı, ah nize kulak olsaydı, keşk o kulaklar gibi bu ilmi dinleseydi diye. Elham diyorlar diyor, benim uçurlarım, bilim tasvirinde, bazen sohbetle vesaire bunu hisseder diyor. İlme tarih çevresi budur. Eee bir soru daha, ne kadar bu kelam ol? Nasıl peki yeni bir ilmi arıyorsun, ilmi aramak nasıl belli? Fakat siz Tanrı'ya ah, nereden buraya geldi, değil mi? Birkaç kelimeler duyalım diye elhamdülillah. O birkaç kelime var ya, öö, öö. o birkaç kelimeyle Allah'ın izniyle ahirette gözeyi döneceksin. İmam Murad bana öyle diyor: Bir saat ibadet sohbet eklemek 40 kere, 40 kere, 40 kere, her kere de 40 gün, her kere de 40 günden 40 kere, 40 kere 16 bin altı, yüz gün, bin 600 gün bir kere bir danağa, caminin altındaki mahallene, orada tesbih çek. bir saat vaat, onu tatlar bir Murad, İmam Murad. Eğer buna imkanı yoksa, o zaman bir şeykinden alıyorum derdi diyor. Derdi iman yoksa, nevlahi zikret zikret diyor. Acil bütün hemen hariç Eğer bir insan imza bedel edeceği bir şey bulamazsa, efendim iktibad edebileceği şey, Allah dokusu bulamazsa, her gün yedi sayfa Eylül'den tercihli hal yoktur. Haydi bey Allah'ın izleri onlardan alın. Reşad uku, Nevaduğlu uku, Arapcanlarsa, Hidayat Vahdini uku, Tabakatu Kibray uku. Neler neler neler? Bu markette neler var? Haniye müşteri. de istedim. Birbirine dayırmıyorum. Ondan sonra da konuş. <gülüyor> bir Arapça kitap var. Bazı kitapları Türkçeye bir tane getiriyor. Bir tane, bir tane. Bir tanem gitti tane daha yok, bir, de bir de. bu bir Fakatla, tasavlukla ve mürcid kamille işin irfan tarafına elde etmeye bakın diyor. Son sevdik İbn-i Ama oraya gelmek için de buradan geçmek gerekiyor. Bu sistemler Allah'ın kullar olsun. Bak senin göre ilim adamı için. Hocadır, şey. gül gülmeler nedir, nedir, nedir. Bu ne mantığı varız Allah aşkına? Yani Amerika'ya artık düşmanlığın manası kalmadı gibi, Avrupa'ya düşmanlığın manası kalmadı gibi <gülüyor> Eğer sevgi tekstik ilimle, ne bileyim kuruza, kibirle yetişenmişte bir takım patlaklar, ocak hastakları yetiyoruz artık ulaşımımız için. Bulanlara düşkün. Ben az kadar seyretliyim. Amin. <gülüyor> Bu işin sahtekanlığı toks edilmez. Deminki bahsettiğim bir şey buysa, Ebu Tur efendi. Bazı şeyhleri öldürülmesine fethal etmiştir, belgelerde geliştir, Üstüka'da nam kariyede diyor, bilmem hangi muhtiket bilmem, işte diyor. bilmemiştirilmez züktatındaki şeyh diyor, bilmemiştirilmez züktatındaki şeyh diyor bilmemiştir, bulunduğu yerde katk edilemiyor. Meğer adam şiit geçiriyor, cübbeti var, salvarı var, sakal kısakların sakalı benden daha reymetli vesaire, hava ansak, hava namussuz, sahtekar, şey çözüküyor, bir milletim var diyorlar, benden şu var da milleti küçüğü, milletin sırtından geçirilmesi, bulunduğu yerde kastedi geliyorlar Eğer bu şiddet beni yaşasaydı, bilmem ya ben hayata kalacak mıydım? Veya sen kalacak mıydın? Hemen kendini adliye gelirme, hemen kendine teyverme, gel varsa bir köşe bulalım ya, orada beraber alalım ya! Senin günahların var, senin günahlara ben alayım ya! Ağlama gittiği nimet varken havatan ekliğinden ağlamı ne? Bu insanlara hümet göstermek gerekiyor. Bunlara gerçek suat vermek gerekiyor. Hasan-ı Kerimallahu Vesel'in buyurduğu gibi ''Ensabın nasu a'lemuhun billahi'' İnsanlara var ya, en iyi boğaz eden e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun en iyi bilen insan Teşekkürler ta'zimen lehorme fiyeli la ilahe illallah. La ilahe illallah sahip olan insanlara, insanlara hürmet gösteren insandır diyor. Sel ve selaketler, numaraf bari kundiyeti rümannası, ulema su, bir Allah dostu bulun değil mi? Ona hürmetini esirgemiyorsun, ona kazim gösteriyorsun, itiraf gösteriyorsun. Hocası vakti <gülüyor> salli keramallahu ve salli keramallahu ve salli keramallahu aleyhi ve salli Kimli kendili olan ee La ilahe illallah olsun La ilahe illallah olsun, kalkan insanlara Kalkan insanlara Kürvet gösteren insandır En iyi vaiz budur Biz kimleri bıraktın Nerelere gittin Ey insan Musa Çağzıl efendi büyük Hem Hemşerisi geliyor Her buraya Diğer video onu, Şeyh Şeyhülistan Muğzai Kazım Efendi, rahmetli. Hocam dedi ki eve gidelim, hemşerisi yani Şeyh, kaliteli şey. Değilse gidiyorlar eve. Şeyh Şeyhülistan Muğzai Kazım Efendi'nin bitkini, pilav getiriyor kolye. Hocam buyurun diyor, diyelim ben yememdim, buyurun hocam ben yememdim. Hocam buyurun işte ben aldım vesaire falan yemem ben diyor. Üç bir Şeyh ödüyor Şeyhülistan Muğzai Efendi. Sonra da Şeyh Efendi, Artık yani taşı koyma anının geldiğini biliyor ve Havun gibi pirince sokuyor Bir havun pirinci kaldırıyor Sıktı gibi kan damlıyor Diyor ki hoca hoca bu pirinci rüşvet parası ile alıyor O devleti bazı yıkmadı O devleti başta hocalar yıktı hocalar Bize bunlar bir mitos deniyor Eftadeye geliyor Eftade her şeyin hayal olduğu hayal, kadın gibi ortamda yaşıyoruz. Boş, insan da değil ki. İnsan toskar gayvandır, der, Yani toplumsal hayatta yaşayan ilk bir varlıktır. Birisinin hareketinden sözünden etkilene mu Artık yani yoldan çıkmış mı da düşünüyorsa, olayları vesaire biz de aynı devki, kalbaya, aynı vazgeye yuvarlanırız. Hadi bakalım, da böyle değil, gidiyoruz ama canım, canım, kadın ayağı öyle değil. <gülüyor> Bazı insanlar mesela şeriatın suretine aşık, kitapta ne yazıyorsa, eğer surette ne var ise, aha o. Peki evet, ama o suretin öldüğü, özdüğü bir portakal var. Evet, Şimdi kabuğu mamuğu vardı. ama akıl yani portakalın minarelleri var. Suyun içerisinde mesela akıl olur yani evine, cestaneye baksan mübarek bir ki Allah-u Teala Kirlik dikenleri gibi dikenler yaratmış dalında kestane. Aşağıda bir kafana büyüse beni kafana satmayacak kestane. Ama bu dikeni kadar bırakıp çıkaracaksan altından kahveyeci bir karat geliyor, onu da çıkaracaksan hala altından bir zar geliyor, onu da çıkaracaksan ondan sonra dördüncü kademine kestaneye ulaşıyorsun. Veya ceviz, dalında mesela yeşil bir kabuğu var. Dehir gibi, eee ona bakıp sarılmayacak değil ki ceviz bu vesaire. Sadece suretle cevizi görüyorsun. Ya, onu kaldıracaksın. Olkundan işte, o sert olan o, kısmını kıracaksın. Ağır varlığındasın belki Efendim ceviz, üstündeki ince nizar var Kavire'ye, onu kaldıracaksınız. İçindeki beyaz insanı çekilsin, <gülüyor>. ondan istifat edilsin. Bundan mükezah, Rahim Allah'a selam yani durdu gibi. Ceviz'i kriptetikini yemeyen, ceviz'in demesin. İslam'ın suretine hacik olup da, belki suretine vasıf olmayan, sen istihazdırıyorsun, demesin. Bazı alimler bediye, ben yani herkül yapalım şeyi yapmaz, muhtemelen gayr hijaie. İmam dinani diye bir alim vardı, 995 sene diye etmiştir. Hanedin mezhebin büyüklerinden. Onun efendim kitabı var, Hidaye diye. Hanedin mezhebinde bu kitapları içerisinde bir numara çekiyor şu an. Dünyada bu yana şöyle. Çok üzümlü kitaplar yazılmıştır, çok değerli bir kitaplar. Eğer surette kadar. Sadece kabukta kalan alimler, işte onlar ile oturlar, hidayede kalkarlar, hidayede hidayede hidayede. Hatta bu kitabı önce, İmamlar Günani, diye, Sifayet-i Müstehvi diye, Sifayet diye yazmıştı. G 80 yazmıştı bu kitabı önce. 80 bit, 80 bit, 80 bit. Sadece hüküm ilgilenen Ne demek lazım? Soluk bile daha bu kitabıydı. Bakın ki insanlar işte, okumuyor. Aha şimdi mesela böyle dinlemeye düşünüyorsunuz. Bak şimdi kaşınlar başkasıdır işte benim yani vesaire. Hocam anmak Aynı psikoloji o dönemde de vardı. Ya sen, sen burdan valla bir paraya kadar ya, adam boyun kadar. Ne boyu? Üç boyun senin. Neticede bak Fikimler bir millet okumuyor tepkisi kitabı. O da iki etti. Aha bir cilt yaptım. Bir cilt yaptı. Şimdi bir cildilik atışı okuyor. Nereden? Nereye vurdun? Nereden, nereye vurdun, nereden, nereye vurdun, ilerliyor muyuz, geriliyor muyuz? Buraya bakacaksınız, başlayacağız. Bu neye benziyor? 765 6 5 savaşı var, mesela tamam diyor, ben bir daha uzun diyor, savaşa gidiyorum ben. 7-6-5 ama bunun yani şey, hisapesine, şey, bir menzili ne kadar? 20 metre, 25 metre hazırlıyor diyelim. Ama karşısında ki eğer Edebis kafir dediğinde Yavudin bir yıllık bir var mı? Gizlediğiniz bir yeri hayız olmasa, yasız olmasa birbiri karanlıkta haydi, bir gibi, gibi birbiri bak, bak, bir ya da var baktığı yerleri görebiliyoruz ya Sen, Ne yapıcaksın bu orası ya Allah sana buna Edebis-i Doğru'nda etrafın bir kuvveti diyor Onları teki tutturacak Onları teki ya da böyle gider Tamam bir şey o müzede oluyor Elham ama müzede girdiğin zaman kaç taraf ilin noktasına bakıyorsun cevabı bile giriyor. Ben ise işte, karıncada bunu biliyorum. Değerli ilerlemeler de var. Tamam, sabite girenler var şu bu binadan. Sabitörü de vallahi ama İslam'dan çıkanları bildin mi? Dört gün bana bir ciddi katle geçirdiler. Fatemi. Bir da bana vaat etti, hiç itiraf yok. Size hocam kusura bakmayın dedi. Benim dedi dinden bildiğim sürece, biz bu çerçevede oturuyoruz dedi. Babam beni bir kere dedi, Abdülhamid camisin avlusundan geçirdi. Bu cami tarafındaki kapıdan girdi, habu kapıdan çıktı dedi. Bu kadar. Dedi, bu kadar dedi benim din hakkındaki bilgim. Yani cami ee, desek de cami motifli bir bilgim yok asla. Benim basit bir bilgim yok. Bu Boğaz'a bu yaşamalar dini biz yaşayacak değil. Bunu niye görmüyorsun? Bunu niye görmüyorsun? Asırları, eksikleri, katikaçıya şey getir. Bak bakalım, hangisi daha fazlıyorsa ona göre dedi ki, ilerliyoruz veya geriliyoruz. İdariyeri bile şey görüyorlar, esas görüyorlar. Kaldı ki idariyeri, zaten yani İmam Rastanemiz'in bulunduğu Hindistan yöresinde, Pakistan yöresinde yani etkili zahareninde etkili fokus sadefesi var. Orayı da sadefesi var. Allah'ın Rahim'in Allah'ın Seala, İsveysi'nde der ki, <gülüyor> eğer senin bir takım kapalı konuları açman gerekiyorsa, keşfetmen gerekiyorsa, bunu sen bu meseleyi halletmez. Sen ahşerinin keşşafına düşküleceksin. Eğer sen hidayeti kaybettiysen, sana hidayeti göstermekle mercinalinin hidayetine kalmadı diyor. Eğer sen hastaysan, sen hastaysan senin hastalığına şifa, i̇bn şifasına kalmaz. Kitapları görüyor Ama sen seni sadece sen, sen, çok öde görüyorsun. Asıl kişinin kalp tarafı, ön tarafı, orayı imal ediyorsun. Olmaz bir moda çağrıyı. Olmaz bir شديد دهريدين بيناسايا رجال الله في الماضي بما قالوا أنا الراضي رجال الله في الماضي بما قالوا أنا الراضي تمام مكتير ومن قاضي تمام عن soruldu geçmiş dönemlerde erdanın baskıları ne cele birse la ta'alu ana rabbi o terikler ne diyorsun erem et beni yalarım et beni başımdan kardeşlerim la'dunnu hivanu rabbi susun ya selamun <Sessizlik> mufti ve mal sahibi kader kim ya bunlar kim ya Büyük insanlar eyvallah ama dokunduğun noktada diyor ki bunlarda kim oluyor diyor ey ev da ren çekaram da ren robbinma robbinma tat bir var herim var tat yok dünya bastı gitti namaz kalsın işte Değil, Ama diyorlar ki, ulema-i Bu Ulema-i râsıhûn. Her kafayi ünlerini, her kalp ünlerini elde etmiş. Aşkın yarıs yarıs insanların namazı ise beş vakit değil. Niye? O çünkü daha günlerden çekecek olarak namazı getiriyorlar. Orada sahiçlerinden bir tanım var Onlar yaşanırsa, oradayken <gülüyor> bir kesim var, namazı beş bir kesin var ise, her haline mazda, la ilahe illallah diyoruz. Ama sanmıyor ki, la ilahe illallah demekten demeye fark var. Bir de ulamayın bu bunun la ilahe illallah derken dikkatçilerine söyleyin namurası ağabey. Dünyada mısın, mukfada mısın, neredesin, aşka mısın, fers'te mısın, kaybolsunuzduruz Cenab-ı Hak Cettin'de yarif iki has kullanımlarında olmaya, biz vicileri muvaffak eylesin. Mahlubinden a awesome.